''De ki ne dersiniz? Şayet bu Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahitte bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız?'' ''Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.''